1395 numaralı konu, Hazreti Ömer'in, Yahudi peygamberlerinden Danyal'ın kitabını yazan bir adamı azarlaması ve dövmesi Halit bin Urfut'a şöyle anlatıyor. Hz. Ömer'in yanında oturmakta olduğum bir gün ona Ehvaz'ın Sus şehrinde ikamet etmekte olan, Abdulkays kabilesinden bir kişi getirildi. Hz. Ömer ona, sen Abdulkays kabilesinden falan oğlu falan değil misin, diye sordu. Onun, evet, demesi üzerine de asasıyla ona vurmaya başladı. Adam, ey müminlerin emiri, bana niçin vuruyorsunuz, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona oturmasını emretti. Adam oturunca da, Elif, Lam, Ra, bunlar apaçık olan kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ey Resulüm, biz bu Kur'an'ı vahyetmekle sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen bundan önce, bu kıssalan, bilmeyenlerden idin. Yusuf, 12 suresi 1-3, mealindeki ayetleri okudu. Bunu üç kere tekrarladı ve her defasında da adama elindeki asayla vurdu. Adam, ey müminlerin emiri, beni niçin dövüyorsunuz, suçum nedir, diye sordu. Hazreti Ömer de, sen, Yahudi peygamberlerinden, Danyal'ın kitabını yazıyormuşsun, dedi. O zaman adam, nasıl emrederseniz öyle yapayım ey müminlerin emiri, karşılığını verdi. Hazreti Ömer, o halde git, o yazdıklarını sıcak su ve beyaz yünle sil, bundan böyle de ne sen oku ve ne de bir başkasına okut. Eğer bir daha onu okuduğunu ya da başka birisine okuttuğunu duyacak olursam seni çok şiddetli bir şekilde cezalandırırım.'' buyurdu. Sonra da onu yanına çağırarak kendisine şunları anlattı. ''Bir keresinde ben de senin gibi ehli kitabın bilginlerine gitmiş ve onların kitaplarından bazı bölümleri terbiye edilmiş bir deri üzerine yazmıştım. Onu alıp Hazreti Peygamber'e getirdiğimde bana ''Ey Ömer, elinde tutmakta olduğun o şey nedir?'' diye sordular.'' Ey Allah'ın Resulü, bu ilmimize ilim katmak için yazmış olduğum bir kitaptır, cevabını verdim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber çok öfkelendiler ve mübarek yanakları kıpkırmızı kesildi. Sonra da namaz çağrısı yapılmasını emrettiler. Bu vakitsiz çağrıyı işiten ensar kendi aralarında, mutlaka Hazreti Peygamber öfkelendirilmiştir. Savaş için silaha sarılınız, demişler ve silahlanarak mescide gelmişlerdi. Eşabın toplanmasından sonra Hazreti Peygamber minbere çıkarak şunları söylediler. Ey insanlar, bana derleyici ve veciz kelimeler verilmiştir. Ben onları size lekesiz ve tertemiz bir şekilde getirdim, sakın şüpheye düşmeyiniz ve şüpheye düşenlere de aldanmayınız. Bu sözler üzerine ayağa kalkarak, ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ı Rabbe, İslam'ı din ve seni de peygamber olarak kabul ettim, dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber minberden indiler.